çirkülerimiz öykülerimiz Hekimoğlu 1850-1860 yılları arasında Korasan yaylasına yakın bir köyde Hekimoğulları'nın bir oğlu dünyaya gelir. Adını İbrahim koyarlar. İbrahim küçük yaşta yiğitliği, mertliği öğreneceği babasını kaybeder. Bir evin biricik oğludur. Yaşlı anasıyla yoksulluk içinde büyümeye başlar. O yıllarda yerli halk birçok yerden bu bölgeye gelip yerleşen yabancılara karşıdır. Sonradan bu bölgeye akın akın gelip yerleşenler umumiyetle gürcülerdir. O devirde yörenin yerli halkı Rumlarla birlikte yaşamaktaydı. İbrahim artık delikanlı çağına ulaşmıştı. Sarışın, uzun boylu, çok yakışıklı bir genç olan İbrahim, gözünü budaktan sakınmayan, dürüst, akıllı, yiğit biridir. Kısa zamanda çevresinin sevgisini kazanır. Artık kocamışım. Büyükler bana ağır geliyor. Dur babam yardım edem. Nereye gidecek? mı? Allah gönlüne göre versin. Tuttuğun altın olsun. da sana böyle yardım edenler olsun evladım. Korgan yöresinde egemenlik kurmuş, Sefer adında bir gürcü beyi yaşamaktadır. Seferanın vurduğu vurduk, Keştiği keştiktir. Bu anın Fadime adında güzel mi güzel, narin minarın bir kızı vardır. Fadime'yi ağalar beyler ister. Lakin Fadime doğuştan amca oğluna sözüdür. Günlerden bir gün babasının değirmen yolunda İbrahim'le göz göze gelirler. Kimdir hele bu yiğit? Acep köyden midir? Ne ah, güzel bakıyor. Tövbe tövbe bana ne oluyor? Ey Allah'ım neler yaratıyorsun? Bu güzellik karşısında... ...nasıl konuşulur ki? İnsanın ağzı lalo. Hekim ...benim O günden itibaren... ...birbirlerini düşünmeye başlarlar. Yürekleri su gibi akar. Gözün gördüğüne günün hayır demez. Ateş bacayı sarmıştır. Gizli gizli buluşmaya başlarlar. Bir Gürcü beynin kızını istemek, İbrahim'in haddine mi düşmüştür? Onun kaderi, ta doğduğu günden itibaren, amca oğluna yazılmıştır. Bir Gürcü geleneğine göre, o zamanlar çocuklar yalnız Gürcülerle baş göz edilirdi. Kız tarafı, karşı taraftan yüklü bir başlık alır, hem de başlığın altın olması şarttır. Sen ki koskoca Sefer kızısın. Saray gibi evlerde büyüttük. Balla kaymakla besledik seni. Hem iyi de bu ne yankörlüktür. Doğuştan amcaoğluna sözlüsündür. Törelerimizi bilmez misin? Hey ana. Beni saray gibi yerlerde barındırdınız. Balla kaymakla beslediniz. Ama gidip amcamın oğluyla sözlediniz. Bana sordunuz mu? Ben İbrahim'in sevdalıyım. Fadime sorguya çekilir. Bu sevdanın gerçek olduğu anlaşıldığında bir odaya kilitlenir. Artık Gürcü Bey'i İbrahim'e düşman kesilir. Ona savaş açar. Tek tek vuruşmayı önerir. Bir de buluşma yeri belirler. İbrahim silahını kuşanıp belirlenen yere tek başına gelir. Sefera sözünde durmaz. Sefera, senin bu yaptığın ne ağla, ne de insanlığa zar. Ya Allah! Nesand, İbrahim. <gülüyor> Aniden İbrahim'i yaylım ateşine tutarlar. İbrahim'in çevresi sarılmıştı Büyük bir çatışma sonunda İbrahim bu çemberi yarıp kırır. Bu çatışma sırasında Sefera'nın en önemli adamlarından biri ölür. Bu olay yörede büyük yankı uyandırır. Artık İbrahim Hekimoğlu olarak ün kazanır. Ondan sonra Hekimoğlu lakabıyla çağrılmaya başlanır. Artık Hekimoğlu'nun daha çıkmaktan başka çaresi kalmamıştır. O artık Kumru, Niksar, Perşembe, Kümbet, Kıragöl, Çambaşı... Akkuş yaylalarını ve Karadeniz kıyılarındaki ormanlık bölgeleri kendisine mesken tutar. Hekimoğlunun dağa çıktığını duyan görek ölüleri kendisine kucak açarlar. Ondan her türlü yardımlarını esirgemezler. Özellikle Hekimoğlunun yoksul halkla dostluk kurması, zenginlerden alıp fakirlere vermesi, namının yayılmasını daha da arttırır. Himayesine birçok kişi katılır. O artık Gürcü Bey'in korkulu rüyası olur. Tez hazırlık yapılar. Fatsa ve Ünge'ye kadar bütün yörelere gidip... ...Hekimoğlu'nun sevilmemesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Bu yolda tüm topraklarım feda ol. Bu yöreleri dolaştı ve bununla da yetinmeyip... ...Fatsa'ya inip Sulu Zaptiye Karakolunda aldı. Komutanla anlaşıp Hekimoğlu'nun peşine düştüler. Sefera ne yapıp yapar, sonunda önemli bir isiparatı. Bir gece yarısı, Hekim Oğlu'nun bulunduğu eve baskın yaparlar. Ama ne Yiğit Hekimoğlu Oğlu hazırlıklıdır. Bu çatışmadan da Sağ Salim kurtulmayı başarır. Seferanın kini bir kat daha artmıştır. Çünkü en önemli adamlarından Bulusia ölü. Bulusia'nın vurulması. Ordu'dan Samsun'a kadar büyük bir heyecan uyandırır. Gürcüler bu olayı bir nevi matem ilan ederler. Çatışma sonunda Hekimoğlu'nun adamları daha korunaklı ve tenha yerlerde barınmayı teklif ederler Hekimoğlu'na. Ağam iznin olursa Çiftlice köyünde konaklamak isteriz. Barın gidin. Orada köy muhtarının oğlu Hasan Ağa'ya selamımı söyleyeyim. Yakın dostumdur yardımcı olur. Hulusi Ağa'nın ölümünden Hekimoğlu'na kinlenen yakınları hükümet kuvvetlerine katılıp ondan öçlerini almayı planlıyorlardı. Bunlardan en güçlüsü Hulusi Ağa'nın çok yakını olan Dadyan Arslan'dı. Dadyan Arslan Hekimoğlu'nun izini sürmeye devam ederken Hekimoğlu'nun yeğenlerinin çiftlice köyüne konaklamış oldukları istihbaratını aldı. Dadyan Arslan Hekimoğlu'nun yakın dostu olan muhtarı tehditle ikna edip Yeğenlerine bir baskın düzenleyerek Onları kurşun yağmuruna tutarak delik deşin eder Kara haber tez duyulur Bugün yarın Hekimoğlu yeğenlerinin delik deşik olduğunu duyacak Ciğeri yanacak ve buraya gelecek. Tez hazırlık yapıla bunu onların yanına bırakmayacağız. Diş diş, kanı kan. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hekimoğlu, Gedik Halil ve arkadaşları bir gece yarısı muhtarın evini kuşatırlar. Evde muhtardan başka kimse yoktu. Çoluk çocuğu, plan gereği başka bir köye taşınmıştı. Çünkü Dadyan aslan öyle embetmiştir. Adamları ve hükümet kuvvetleri günlerdir pusudadır. Çünkü Hekimoğlu intikam için mutlaka gelecektir. Artık muhtarın bir işareti kalmıştır. Muhtar işareti verir. Ev sarılır. Uzun bir çatışmadan sonra gedik halil vurur. Hekimoğlu ağır yaralarını... ...oluk oluk kan akan yaralarına... ...aynalı matinini basarak... ...o yöreden bir hayli uzaklaşır. Artık gücü kesilir. Ve bir ağacın dibinde... ...son nefesini verin. Bugün günlerden pazardır. Pazar. Çitlice muhtarı da narinim. Kuşluklar düzer. Ünye, Fatsa arası... ...orduda kuruldu. Hekimoğlu İbrahim de narinim. Kuruldu. Bir ceylan gözlüye sevdalandık. Sevdamız efsane. Adımız Hekimoğlu İbrahim oldu. Sen affet ya Benim aslım aynalı martin yaptırdım danlarının kendi nesli. Aynalı martin yaptırdım danlarının kendi nesli. Hekimoğlu dediğinden arim, Aslan yürekli. Radyo için uyarlayan Benhan Sağroğlu Anlatan Kaan Özdemir Seslendirenler Hekimoğlu Ahmet Selim Gündoğan Fadime Canan Özacun Sefera Mehmet Güler Dadiyan Arslan Fatih Özacun Mehmet Erol Eren Anne Selda Atalay Prodüksiyon Serhat Karasu oğul Sivri Yöneten Ferman Karaçam